Ahmet İnsel Ufuk Turu Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın. Günaydın abi. Anayasa Mahkemesi'nin bu ilginç kararını birazcık çok uzun iki günden beri üzerinde duruyoruz ama herhalde senin de bu konuda birkaç yorum yapmak isteyebileceğini düşündük öyle onu da konuşalım dedik bir de Avrupa Sosyal Forumundan hiç ses çıkmadı ona da birazcık değinebiliriz medyada Anayasa Mahkemesinin kararı tabii ki bir garip bir Anayasa değişikliğinin esasdan incelenmesi anayasa mahkemesi tarafından sorunludur. Ee, her yerde sorunludur. Çünkü anayasa mahkemesi anayasayı uygulamakla yükümlü bir mahkeme olduğuna göre e, anayasa değişikliklerini kendisinin uygulamakla olduğu yükümlü olduğu bir e, metni kendisinin e, içerik açısından değerlendirmesi bir şekilde anayasanın üstüne çıkması anlamına gelir bir şekilde. E, fakat Burada daha ilginç olan konu anayasa mahkemesinin esastan inceleme kararı aldıktan sonra doğrusu Türkiye'deki demokratik, laik sosyal hukuk devletinin değiştirilemez ilkelerini çok dar bir alana sıkıştırmış oldu. Yani hakimler ve savcılar yüksek kurulu. Üyelerinin ve Anayasa Mahkemesi üyelerinin seçim yöntemi ve e, Anayasa Mahkemesi'nde hukukçu dışında üye olup olamayacağı pardon e, hakimler ve sadece Yüksek Kurulunda e, hukukçu dışında üye olup olamayacağı noktasına getirdi, daralttı. Bu e, esasında bu kadar e, şey olması, hafif olması gerçekten düşündürücü. Çünkü o zaman şu şöyle bir şey geliyor. Eğer anayasa mahkemesi e, değiştirilemez e, maddelerde bu kadar artık detay yani hakikaten e, bir anayasanın ve bir işleyişin e, Türkiye Cumhuriyeti e, Türkiye Devleti bir cumhuriyettir. Tabiri kadar değiştirilemez. Daha e, belirleyici bir ee, değişiklik olduğunu iddia ediyorsa bu iptal edilen değişikliklerin o zaman anayasa mahkemesi çok çok detaylı ve hemen hemen bütün e, anayasa maddelerini e, esasdan e, inceleme yani ormanlar e, devletindir veya orman e, devletin orman politikası vardır lafını da. ...sözünün de kaldırılması veya bunun genişletilmesi, değiştirilmesini... esasdan inceleme yetkisine sahip e, olduğunu ilan etmiş demektir. Bu, bu çok tehlikeli. Ama bu ilanın henüz daha ne şekilde gerçekten teknik olarak mümkün Gerek olmadığı gerekçe ben de çok merak ediyorum. Yani inanılmaz bir şey tabii. Nasıl bir <gülüyor> gerekçe? Ben, ben çok merak ediyorum. Yani baktığımız zaman e, şeye, anayasaya... E, diyor ki anayasanın değiştirilemez, değiştirilemeyecek hükümlerin nelerdir? Birinci ile ikinci ve üçüncü maddesi. E, üçüncü maddeye göre herhalde e, bu seçim sistemini üçüncü maddeye dayandırmak pek mümkün değil. Milli marş İstiklal Marşı'dır, başkenti Ankara'dır, bayrağı şekli kanda belirtilen beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Türkiye devlet ülkesi ve milletle bölünmez bir bütündür, dili Türkçedir. Yani üçüncü maddeye dayandırmak mümkün değil. İkinci maddeye dayandıracak. Birinci madde de Türkiye Hı -hı. devleti bir cumhuriyettir diyor. E, onda da pek bir, e, şey, görmüyorum, evet, bir şey görmüyorum. İlişki görmüyorum. E, i̇kinci maddeye geliyoruz. İkinci madde Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik, layık ve sosyal bir hukuk devletidir. Şimdi HSYK ve Anayasa Mahkemesi üyelerinin seçiminin ki... Ee, bu e, e, AKP'nin getirdiği her üyeye bir her e, seçmen bir kişi oy verir e, sisteminin e, iyi bir sistem olmadığında ben de hem fikir doğru bir sistem değil sınırlayıcı sistemler doğru sistemler değil, değil evet. doğru ee, ama bunun bütün bu büyük Ülkelerle bağlantısını kurmak çok zor. Belki başlangıç ilkesinin başlangıca gidip yani bu artık iyice Anayasa Mahkemesi'nin ikinci maddede başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan dediği için hadi başlangıç gidersek başlangıçta da bunu bağlantı kurabileceği yegane e, kavram başlangıç metninde e, kuvvetler ayrımının devlet organları arasında üstünlük sığlaması anlamına gelmeyip belli devlet yetki ve görevlerin kullanılmasına ibaret ve bunun aslında medeni bir iş bölümü ve iş birliği olduğu ve üstünün ancak anayasa ve kanunlarda bulunduğu ilkesi. Medeni iş bölümü ilkesiyle olabilir belki diye düşündüm. <gülüyor> Düşünmüyorum. <gülüyor> Onun dışında hürriyetçi demokrasi tabiri var. Belki hürriyetçi demokrasi ile bağlantılıdır. Yani bu seçmenin e, haklarını kısıtlama hürriyetçi demokrasiye aykırıdır tabirini, gerekçesini kullanacak. Tabii ki çok merakla bekliyorum. Bir seçim sisteminde seçmenin haklarının, e, anayasanın temel maddeleriyle ilgili olduğunu söyleyen anayasa mahkemesi bize çok önemli bir fırsat yaratıyor. Vektörlük seçimlerini de aynı şeyden biz bundan sonra anayasa mahkemesine gidebileceğiz diye düşünüyorum. Veya danıştığı işte anayasa mahkemesinin Karar, yani madem seçimler bu kadar önemli ve Anayasa Mahkemesi burada e, esastan girme hakkını kendine görüyor. Ben valla e, rektörlük seçimleri için, yüzde on barajı için çok daha önemli. Şimdi HSYK'nın seçiminden bence rektörlük seçimleri toplumu ilgilendirmesi açısından baktığımızda çok daha önemli. Veyahut yüzde on barajı seçmenin hakkını kısıtlamak açısından baktığımızda çok daha önemli. Ben çok heyecanla bekliyorum gerekçeyi nasıl aldanacak. Ha gerekçeyi Atatürk milliyetçiliğine falan bağlarlarsa yapacak bir şeyimiz yok. Zaten o e, içi o kadar boş ki istediğini koyabilirsiniz. Ba galiba başka da bir ihtimal kalmıyor. Çünkü e, yani işin ilginç tarafı mesela raportörün e, bizzat raporunda da kesinlikle bu esasa, esasdan incelemeye girilmemesi gerektiğini söylemişti. Evet ama işte raportörlerin raporlarına pek uymuyorlar. Uymuyorlar. Onlar niye raportör raporu yazdırıyorlar onu da pek anlamıyorum ya doğru. Ama gerekçeyi de raportöre yazdıracaklarsa orada zorlukları var. Şimdi bu şeyi yazanlar bilmem ne kadar beceri sahibi sahipleri ama zorlanabilirler yani raportörler de aradan çıkınca çık, çekil oğlum biz yazacağız gerekçeyi deyip... Ben çok merak ediyorum bu gerekçeyi. Yani bir hukukçu olsam, hukuk fakültesinde anayasa Hukuku falan olsam... ...bu gerekçeyi e, herhalde e, gelecek ders programında satır satır okutmak evet. üzere heyecanla beklerdim. Çok merak ediyorum. Çok olmadığım halde heyecanla bekliyorum ki hukukçular herhalde hakikaten daha heyecanlıdırlar. <gülüyor> Onlar için hakikaten bir, bir örnek vaka olacak. Ama Anayasa Mahkemesinin bu iptali, e, hani <gülüyor> neresi doğru e, lafı vardır ya? Evet. <gülüyor> bu, bu neresi doğru lafından hareketle tabi eğrisi doğrusuna denk geldi lafını da kullanırız biz. Aslında tabi e, Anayasa değişikliğinin e, üzerindeki e, şüphe e, şüpheyi yani AKP'ler, HSYK'yı ve Anayasa Mahkemesini e, Cumhurbaşkanı aracılığıyla tamamen denetleyecekler şüphesini iyice e, zayıflattı ve bu seçim sistemi Cumhurbaşkanı'nın elini de iyice zayıflattı. Yani i̇ptal edilen seçim sistemi, e, yeni gelen seç, eski seçim sisteminin devam etmesi Cumhurbaşkanı'nın elini de iyice zayıflattı. Bugün Radikal Galitesi'nin 15. sayfasında elinizde varsa siz de açıp bakın. Çok güzel iki tane şema var. Anayasa Mahkemesi üyelerinin seçilmesi ve Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerinin seçilmesiyle ilgili. Eskiden nasıl seçiliyorlardı, şimdi nasıl seçilecekler? Evet, var evet. Çok güzel evet. bir bir şey. HSEK'yı aldığınızda bakıyorsunuz, yedi üyesi var. İki tanesi Adalet Bakanlığı, ve Adalet Bakanlığı Müsteşar. Onlar doğal üyeler. Ondan sonra geri kalan beş üyeyi, Yargıtay Genel Kurulu her üye için üç Aday, yani 3 üye için 9 aday gösteriyor ve Cumhurbaşkanı seçiyor birer tanesini. Danıştay da 2 üye için 6 aday gösteriyor ve Cumhurbaşkanı seçiyor. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı'nın seçim yetkisi aslında çok yüksek. Yeni sisteme geldiğinizde bakıyorsunuz Cumhurbaşkanı, şimdi 7'den 22 üye çıkıyor HSYK. Evet. Ee, bakıyorsunuz Cumhurbaşkanı 22 üyeden 4 tanesini atıyor, doğrudan atıyor. Evet, diğerleri, atıyor. diğerleri Yargıtay, Danıştay, Adalet Akademisi, Cumhurbaşkanı'nın takdirine bırakmadan kendileri doğrudan seçiyorlar. Evet, hakimler ve savcılar. Ondan sonra da hakimler ve savcılar, birinci sınıf hakimler ve savcılar, adli yargıda ve idari yargıda, adli de 7, idari yargıda 3 olmak üzere, onlar da doğrudan seçiyorlar. Cumhurbaşkanı aralarından üç tane yollayayım. ben arasından bir tane seçeyim falan da yapamıyor. E bu durumda Cumhurbaşkanı HSK'yı şimdi mi daha fazla denetler yoksa yeni sistemde mi denetler? Vallahi bu tabloya bakınca diyecek bir şey yok. Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz. Ya yani yani kesinlikle aynı kanaatteyim. Zaten e, birazcık baktığımda da öyle düşünüyordum, düşünüyorduk yani. E, adli ve idari yargı hakim ve savcılarının da çok geniş ölçüde katılacağı seçimlerle seçilmiş. 10 bin son. diyorlar e, takriben adli ve idari yargı, birincisiniz adli idari yargı e, hakim ve, savcı, ve savcılarının. E, bundan daha ne isteniyor yani bir tek danıştay genel kurulu, yargıtay genel kurulunun cumhurbaşkanlığıyla beraber seçtiği şeyin dışında ...çok daha genişletilmiş... ...bir, bir de Yargıtay tabanla. ve Danıştay Genel Kurulu... ...eskiden üç, her üye için... ...üç aday gösterip bunların arasından... ...Cumhurbaşkanı'nın seçim takdirine... ...maruzken... ...yeni sistemde öyle bir şey de yok... ...Yargıtay doğrudan üç aday seçiyor... ...üç aday seçmiyor, üç üye seçiyor... Ağzımız hep aday seçme lafına alışmış... ...saçma sapan bir... ...12 evet. Eylül şeyidir bu uygulaması... ...doğrudan... ...üç tane üyeyi Yargıtay seçiyor... ...evvelden Yargıtay doğrudan seçmiyordu... Hatırlatmak lazım. Yani şu anda Yargıtay doğrudan HSYK'ya üye seçme yetkisine sahip değildi. Her üye, 3 üye için 3 aday gösteriyordu. üçer aday gösteriyordu. Evet. Ve Cumhurbaşkanı onun içinden seçiyordu. Şimdi yok öyle bir şey. Cumhurbaşkanı dört 4 tane üye seçiyor. 22'de 4. Hadi Adalet Bakanı, Adalet Bakanı Müsteşare ile beraber hükümet ve iktidar, Cumhurbaşkanı ve hükümet de aynı çizgide olduğunu düşünelim. 4, 2 daha, 6 tane Kişiyi belirleme yetkisine sahip olacak demektir hükümet ve cumhurbaşkanı. Ben nasıl bunun rejimi demokratik, laik, sosyal hukuk devleti rejimini lav eden hatta şey dedi <gülüyor> Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Atilla Kart yargıda korkunç tahribat yapacaktır bu 10 bin hakim ve savcının seçime katılması dedi. Valla ben o zaman düşündüm, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili bu kadar mı e, güveniyor e, hakim ve savcılara? Eğer kendi hakim ve savcıların 22 üyeden, 20 tane seçilmiş üyeden 10 tanesini seçmelerinden CHP korkuyorsa... Yani bu seçim korkusu artık hat safhaya gelmiş halktan da e, O zaman da niye seçime giriyor evet. CHP? Yani evet. Hakikaten halktan da korkması lazım. Niye seçimleri iptal edelim o zaman? Evet bu çok yani bir bakıma da artık bir çok dağınık bir dağınıklığın ortaya çıktığını gösteren bir karar oldu. Çok bence itibar da kaybetmiş gibi görünüyor anayasa mahkemesi. E, bu cephesiyle itibar kaybetti. Seçim sistemin aslında seçimdeki o düzeltmeyi yaparak mahke, anayasa referandumunda öbür anayasa mahkemesi üyelerinin seçilmesiyle ilgili şemaya da bakalım istersen hızlıca. Evet lütfen. Onun karşısındaki şemaya. Orada da şunu görüyoruz, Cumhurbaşkanı, yani Yargıtay Genel Kurulu, Danıştay Genel Kurulu, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdari Mahkemesi, Sayıştay Genel Kurulu ve YÖK'ten gelen üyeler hep bu sistemde her boş üyelik için o kurul 3 aday üye Üçe gösteriyor aday, evet. ve Cumhurbaşkanı seçiyor. Hepsini Cumhurbaşkanı seçiyor. Bir de kendisi de Üç asıl ve bir yedek üyeyi doğrudan seçiyor Cumhurbaşkanı. Evet. Şimdi Anayasa Mahkemesi'ne üyelerin yedek üye ihtiyaç yok. Çünkü e, yeni sistemde Anayasa Mahkemesi üyeleri 12 yıl için seçiliyorlar ve bir daha seçilemiyorlar. Şimdi biliyorsunuz seçildiklerinde emeklilik yaşına kadar, yani şu anda 44 yaşında birisi, 40 yaşında birisi, anayasa, 45 yaşında birisi Anayasa Mahkemesi'ne seçilse ki son atanan kişi... E, yedekliği olarak e, o yaş değildi bildiğim kadarıyla 20 sene, 21 sene kalacak. Bu bazı, Amerika'da yüksek mahkemede böyledir biliyorsunuz. E, ölüm ölüm müdür, emeklilik midir? Orada tam şimdi hatırlayamadım ama yani yedir. Evet, ila Yüksek mahkemede öyle. Ee, şimdi burada daha doğru bir şey yapılıyor. Sayı artıyor bir kere. Anayasa Mahkemesi üye sayısı artıyor. Diğer taraftan Anayasa Mahkemesi'ne 12 yıl ve sadece 12 yıl için seçilebiliyorsunuz. İkinci kere seçilme şansınız yok. Bu da çok iyi bir şeydir. Ben rektörlerin de ikinci kere seçilmesinin çok kötü olduğunu düşünürüm her zaman. Ee, 12 yıl için seçiliyorlar. İkinci kere seçilemiyorlar. Dolayısıyla yedek yüye diye ihtiyaç yok. Ee, ve Cumhurbaşkanı aynı sistemle YÖK, Yargıtay Genel Kurulu, Danıştay Genel Kurulu, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi den e, gelen e, adaylar aynı sistemle cumhurbaşkanı tarafından seçiliyor yani her üye her boş yer için üç aday arasından cumhurbaşkanı seçiyor buna ben karşıyım ama var olandan farklı değil dört üyeyi cumhurbaşkanı doğrudan seçiyor evvelden üç asıl bir yedek üye seçiyordu ha şimdi ilginç bir şey var üç tane üyeyi de yani baro başkanları ve Sayıştay genel kurullarının seçtikleri birinin iki diğerinin seçtiği bir e, asıl e, üye içinde Cumhurbaşkanı değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi genel kurulu seçiyor. Evet, yani Sayıştay ve baro genel başkanların... kurulu ve baro başkanlarının adaylarını bu sefer Cumhurbaşkanı değil, değil. TBMM seçiyor. Evet, Büyük Millet Meclisi seçici. Büyük Millet Meclisi Şimdi bu gerileme midir? Bu eskisinden azından daha vahim bir durum mudur? Ben bir iyileştirme de görmüyorum. Sadece baro başkanlarının seçime katılıyor olmasının iyi bir şey olduğu kanaatindeyim. Bir iyileştirme görmüyorum burada seçim sistemi itibariyle. Daha fazla üyenin olmasının daha iyi olduğu kanaatindeyim. 12 yıllığına seçilmelerinin daha doğru olduğu kanaatindeyim. Denecektir ki, peki ama şimdi bu e, e, anayasa mahkemesi üyeleri, e, üyelikleri bittiğinde ne yapacaklarını bilemedikleri için hükümetten kendilerine e, lütuf e, bekler durumda olacaklar. Vallahi bilmiyorum ben e, anayasa mahkemesi üyeleri anayasa mahkemesi üyelikleri bittiğinde ne yapacaklarını bilemiyorlarsa o zaman vay halimize. <gülüyor> evet. E... Bu ama ciddi ciddi televizyonlar da uzun uzadıya tartışılıyor. Ya, Efendim bu durumda olmaz, kürsüye dönecekler, kürsüye döneceklerine göre artık el pençe duracaklar Adalet bakanı önünde falan gibi bir... Neler diyorlar, neler evet. diyorlar. Ama bu hakikaten bir sendrom. Bizde de, üniversitede de böyledir. E, rektörlük yaparlar, yaparlar, yaparlar 8 sene. Ondan sonra sudan çıkmış balığa dönerler. <gülüyor> Üniversiteye ders vermeye dönebilirler. Yani <gülüyor> e bir rehabilitasyon merkezi kurulması için ayrıca çalışmalar da başlayabilir ama üyeleri... Anayasa Mahkemesi'nin işi değil bu. Anayasa Mahkemesi'nin işi değil. Bir ikincisi de zaten çoğu emekliliklerine e, hiç kimse 35 yaşında Anayasa Mahkemesi üyesi olmuyor. 40-50 yaşında oluyor. E, 60 65 yaşında zaten üyelikleri bitecek demektir. E zaten emeklilik yaşına da gelmiş oluyorlar. E o zaman da emekli olsunlar artık Anayasa Mahkemesi üyeliğinden. Bu hırs nedir böyle iktidar hırsı, koltuk hırsı ben anlamıyorum erkeklerde. 75 yaşına kadar e, anayasa mahkemesi danıştay üyesi olacağız dese hepsi olacaklar. E, diskte bile varmış bu. Süleyman Çelebi demin dert yanıyordu işte şey diye. E, kadın üye bir tane almaya karar verdik biz erkekler aramızda kocası izin vermedi diye. Yani ne yer ne yedirir var ya ne onar ne ondurur. <gülüyor> ah Evet, durum bu. Ben e, dolayısıyla Anayasa Mahkemesi'nin AKP'nin işini görevi olarak kolaylaştırdığı, uzun vadede çok tehlikeli, çok olumsuz bir karar aldığı, yani Anayasa Mahkemesi'nin esastan yeni denetleme yetkisi sınırlarını inanılmaz genişlettiğini, detaylara girerek genişlettiğini ama kısa vadede de referanduma evet demeyi daha kolaylaştıran bir karar aldığı kanaatindeyim. Evet zaten büyük bir savunma güçlüğü de görülüyor Anayasa Mahkemesi'nin bu kararını çeşit. Bak bekliyoruz gerekçeyi görünce beraber yorumlarız. Evet, Hakikaten yorum... heyecanla bekliyorum. Maç gibi bir şey evet. Yani şimdi... Çok merakla bekliyorum. Nasıl bir perende attıracaklar hukukta? Yani bunu gerekçelendirmek çok büyük ustalık ister. Bakalım o ustalık nasıl kim becerecek o ustalığı? Evet gözümüz raportörde. Gözümüz yani... artık kim yazacaksa gerekçeyi <gülüyor> kim yazacak? onda. <gülüyor> Evet, bir de senin... Avrupa Sosyal Forumu bitti ama bitti. açıldığından haberimiz olmadı galiba haberimiz benim vardı da e, gazetelerin, toplumun, e, İstanbulların Avrupa Sosyal Forumu başlarından haberi olmadığı gibi bittiğinden de haberi olmadı. Sessiz bir dalga olarak geçti yani yürüyüş sırasında esnaf epey, epey kimmiş bunlar falan diye aralarında dedikodu yapıp e, buldukları Türkiyelilere soruyorlardı ne oluyor ne oluyor diye. Fakat bir kapanış bildirisi, ben bin, yani belli büyük medyada, hürriyet, milliyet, e, sabah, e, daha küçüklerine geçelim, radikal taraf, yani hepsine baktım, ne kapanış bildirisi var, ne program var, hiç yok. Ben bu kadarını görmedim Yani ne İsveç'te, ne Yunanistan'da, Londra'da, Paris'te, Avrupa Sosyal Forumu toplandığında bu kadar e, ilgisizlik, bu kadar evet. habersizlik, bir televizyon evet. programında çıkıp konuşma hiçbir şey yani belki olmuştur biraz. Benim göre ben televizyona bakmadığım için onu söylemeyeyim ama çuklağıma çalınmandan söylüyorum. Ee, hiç görmedim bunu. Bunu nasıl izah edeceğiz? Görürsünler ee, abi bey. Yani ben izah edemeyeceğim <gülüyor> bunu. Ben öncelikle de değil mi abi? Yok yani hani e, ben... izah çok kolay değil ama e, okuduğum şeyler en azından ardından organizasyon komitesinin yayınladığı... Yani bunun bir başarı olduğunu söylüyorlar. Nasıl başarı? Yani valla Hüseyin Yeşil'in yazısını okudum ben anette. Kimin? Hüseyin Yeşil'in. Şey diyordu yani gayet gayet ciddi bir başarı. Çünkü şu ana kadar yapılan en düşük bütçeli sosyal forum. Bu sebeple de bunu başarı olarak saymak gerekir. Ve organizasyonla ilgili çok ciddi taş konduğunu çeşitli yerlerden nereler söylemiyor. Ve bu sebeple de organizasyonun son dakikaya kadar netleşemediğini, netleşemediği için de böyle olduğunu söylemiş metin arasında. Netleşemediği için başarılı. Yani bu netleşememesi başarı mı olmuş? Anlamadım ben bu başarıyı. İşte bir başarısızlıklar bir... var ama yani bu başarısızlıklara rağmen başarı. Çünkü zaten elde para da yoktu falan filan. Valla ben şöyle bir şey izledim. Bir izlenim edindim. Biz... Avrupa Sosyal Forumu'nun en son e, Avrupa Sosyal Forumu'nu yapmış ülke olarak İstanbul veya kent olarak tarihe gideceğiz. Benim izlerimin bu son Avrupa Sosyal Forumu. Öyle Bundan sonra gibi olmayacak olacak. gibi geliyor. Ee, evet bu çok kehanette sayılmayabilir. Ee, yani, bizim... yani Türkiye'deki organizasyon bozukluğu kadar Avrupa Sosyal Forumu, e, Forumu, e, ...kavramının, modelinin... ...sonuna geldiğimiz için de... ...flop oldu. Bir şey oldu. Flop derken... ...denize düşen ve de sadece bir ses çıkartır... ...ve ondan sonra imitimi belirsiz olur. Bir madde. Bir... bir ...etkisiz bir şey oldu. Sadece organizatörleri... ...suçlamamak gerekebilir. Zorluklarla karşılaştıkları... ...mümkündür... Ama ilgisizlikle karşılaşmalarında organizatörlerin de sorumlu olmuş olabilir. Belki daha geniş katılımı sağlayabilecek e, bir e, organizasyon yapmamış olabilirler. Bütün bunları dikkate alarak söylüyorum. E, bence Avrupa Sosyal Forumu bir daha toplanmayacak. Büyük ihtimalle bu İstanbul öyle... bunun e, cenaze töreni oldu. Sessiz olması cenaze töreninin e, e, uygundur. Avrupa sendikaları şey dediler, yani ekonomik kriz sebebiyle e, gelinemedi falan gibi şeyler söylemişler. İsveç'te de zaten tökezlemişti. Evet, Malmö'de de Malmö'de de tökezlemişti. Ee, yani bu bir düşüş, hızlı bir düşüş trendinde olan bir toplantı dizisi bu, Avrupa Sosyal Forumu. Ee, İstanbul'da iyice tökezlendi. Yani bilmiyorum tabii, hiç, e, organizasyon komitesinde olmadığım için dışarıdan edindiğim izlenim. Böyle bir genel Avrupa Sosyal Forumu, forumu e, biçiminde değil, daha tematik forumlara yöneleceği kanaati edindim bundan sonra. Evet. Zaten içerik anlamında da 3 e, yıldır falan gittikçe daha öyle bir yönde sanki vardı Avrupa Sosyal Forumlarında. Daha vardı o, o, onun adı Avrupa Sosyal Forumu konduğu için hem tematik olan hem de olmayan bir, evet. bir yapıdaydı. Şimdi. O tabi bir dağınıklık ve etkisizlik izlenim veriyor. Yani bir tematik yapıda yapılsa, dolayısıyla daha sınırlı katılım olsa ama tematik olduğu için de o tematiğe uygun bir katılım olmuş olur ve hı hı. amaçla araç arasında bir denge sağlanmış olur. Şimdi tabi hep Avrupa Sosyal Forumu deyince gözümüzün önüne Floransa'daki, Fransaydı değil mi? Cenova'da. Evet Cenova'daki Cenova'da. pardon. İtalya'da Cenova'daki, Paris'teki. Evet ki bunlar en iyisiydi. Londra'daki vesaire. O büyük Londra'da düşmeye başlamıştı. düşmeye başlamıştı. Cenova çok yüksekti. En yüksek Cenova'ydı sonra Atin, Paris'te. Atina bile e, aslında. Atina'da vur, çatışma atışma olmuştu biraz evet. hatırlarsınız. O yüzden de basın biraz ilgi göstermişti. Evet. Ama Londra'dan itibaren düşmeye başlamıştı Avrupa Sosyal Forumu'nun ilgisi. Zaten Dünya Sosyal Forumu'nda da benzer bir sorun var biliyorsunuz. Evet. Şimdi Dakar'da toplanacak Dünya Sosyal Forumu önümüzdeki yıl. Ee, onun katılımının yüksek olacağı beklentisi var. Neyse Avrupa Sosyal Forumu de genel değerlendir. Ben mesela kapanış metni e, aradım bulamadım ama ben becerememiş olabilirim. Ama yani... Var mı abi? Var var bir kapanış metni var. Çünkü bir tane... Kürt ile ilgili e, Alman Sol Partisi milletvekillerinin bir metnini gördüm. Kapanış metni sitede mi var? E, ben Keskin sitesinde gördüm kapanış metni. Keskin sitesinde? Evet. Şeyin kendi sitesinde? Yok göremedim ben. <gülüyor> o da tuhaf. Neyse. Eh, peki. Peki iyi günler. Çok teşekkürler. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu